Geçen bölümün sonu. Ama yapmadık niye? Çünkü biz delikanlıyız yapmayız paşa efendi. Uçakma lan! Koldunuz o kadar. Ha Senin ee, sigortan var mıydı bakayım? Vardı. Vardı lakin geçen gün attı. Tıraş makinemi fişte unutmuşum da. Onu sormadık mı? Uşmula suratlı oğlum. Sosyal sigortadan... Yani emekli sandığından bir takım sigortaların var mıydı onu sordum. Evet Nalan'ın bir ara çeyiz sandığı falan ediyordu ama La havle ve la kuvvete illa billah ila lilazip. Arkadaş tamam Türk filmleri saçma olur Olur da ya bu kadar da olmaz ki Deli olacağım ya Evet ben yani telat konaktan kovulmuş Nalan'la görüşmemize kota konmuş Gümrük tarifeleri yükseltilmişti O akşam Taci Efendi Nalan'ı istemek için konağa gitmişti Altıncı bölüm Anlat bakalım takibe oğlum Daha daha nasılsınız Lütfen Paşa Efendi bana Taki değil Taci deyiniz lütfen rica edeceğim aa olur mu Taki oğlum İngilizcede taci Taci'yi diye okunur Bakınız Clinton yazılıyor ama Clinton diye okunuyor Hayır Paşa Efendi Rica edeceğim bana Taki değil Taci deyiniz lütfen Bana Taki yerine Taki ne zaman Taci dediniz Ben kulunuz Taci olurum baş Taci Aman Bey Bırakınız şu İngilizce'nin adınızı Tamam Taci oğlum yeter ki sen kızma. Tamam, <gülüyor> nestağfurullah tamam. efendim nestağfurullah. Tamam hatun yalnız Taci oğlum dikkat ettim senin sesin bizim Oytuncu oğlumuzun sesine çok benziyor. E, dikkatimi celbetti doğrusu. Evet paşa baba haklısınız ben Oytuncu'nun sesiyim. Ancak Taci Efendi'yi seslendirecek biri olmadığı için Taci'yi ben seslendiriyorum. Arz ederim efendim. Tamam oğlum anladım. Yok hani bilelim de yani sonra millet Taci ile uyutunca <gülüyor> Haklısınız paşa babacığım haklısınız. E ee, söyle bakalım Taci Efendi oğlum ne iş yapıyorsunuz? Efendim bendeniz astronotum efendim. Demek astronotsunuz. E, güzel. Eee ne iş yapıyorsunuz? Efendim bendeniz e, boşta gezerim. Niçin boşta geziyorsunuz Taci oğlum? Ne güzel astronot olmuşsunuz işte. İşte ben de o yüzden boşta geziyorum paşa baba. Biliyorsunuz astronotlar uzaya gidiyor. Uzayda boş olduğu için ben de o yüzden boşta geziyorum Ayy, ya. Ay çok güzel vallahi bey. Astronot bir damadımız olacak. Sosyete de çatır çatır çatlayacak vallahi. Valla evet. bravo Taci evet. Efendi evet. oğlum. Bu, bu zamanda boşta gezip para kazanmak. Üstelik de bu kadar zengin olmak ya. kolay değil. Ya. Tek kelimeyle bravo. bravo. Şu bizim oğlan Oytunç da boşta geziyor ama eve tek kuruş getirdiği yok. Ya. Yoksa paraları tek başına mı yiyor lan bu kenata? Vallahi Paşa Bey Oytuncun böyle olmasından siz suçlusunuz. İlerici aydın olacağım diye çocuğa oytun çadrını koydunuz. O da işte böyle sonunda saçma sapan bir şey oldu. Rica edeceğim Tefrika Hanım oğlumuzun ismiyle alay etmeyiniz. Ne güzel işte çağdaş ilerici pragmatist aynı zamanda prezantabılı bir isim anlayışı. <gülüyor> şey affedersiniz ben bir an önce konuya girmek istiyorum da. Gayet tabii Taci Bey oğlum buyurun. <gülüyor> Sağ olun efendim ben hayırlı bir iş için gelmiştim. Demek hayırlı iş e, çok güzel. Bizim Tefrikan'ın da hayırsever bir insandır. Yardım isteyen herkese hayır der. Öyle mi? Çok güzel kayınvalidem tefrika. Gerçekten bir harika. Aferin lan damat. Reklam gibi konuştun. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. <gülüyor> Sağ olasınız Taci Bey oğlum. Çok naziksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Uzun lafın kısası efendim. Allah'ın izni peygamber efendimizin kavliyle kerimeniz nalanı cezveliye istiyorum efendim. İyi yanında da bir kahve takımı veririz olur biter. <gülüyor> Anlamadım paşa babacığım. Ne kahvesi? Rica edeceğim. A benim armut damatadayım Ona cezve değil o zevce denir ona. Lan bu talaktan da sala. Aman bey kızma. O kadar kusur kadı kızında da olur. Vallahi ben kadı efendinin kızını gördüm. Hiç öyle değil. Bir sürü kusur var ama bizimkiler bir başka antika. Şuna baksana şuna her tarafı kusur. Hatta dokuz kusuru belki. Aman neyse paşa efendi. Taci efendi ayıp oluyor. Susunuz lütfen ee, rica edeceğim. E, şey paşa babacığım bu iş çok uzadı. Kerimeniz nalanı veriyor musunuz vermiyor musunuz? Ona göre biz de işimizi bilelim yani Vallahi ne diyelim tacibe Bey oğlum durumunuz iyi Zengin ve varlıklısınız ya. <gülüyor> Yalnız Kerim Emin adı Nalan değil Nalan Doğru <gülüyor> telaffuz ediniz lütfen Kızmayınız lütfen Paşa Babacığım Buradaki metinde Nalan yazıyor Ağların üzerine şapka koymayı unutmuşlar Tabi koymazlar ha benim takoz efendi oğlum Henüz şapka inkılabı olmadı ki nasıl ha. olsun Pardon Taşım Paşa Baba efendi. Vallahi Paşa Bey bu Taci denen efendi salak malak ama e? o telat muallemesinden kurtarmak için kızımızı buna vermeliyiz. Doğru. Çocuk hem zengin hem de tam sülalemize göre. Vallahi bu fırsatı kaçırmayalım. Haklısınız Sefrika Hanım. Ee, e, e, biz taşındık düşündük tacibe Bey oğlum. He? E ve kerimemiz Nalan'ı size vermeyi uygun gördük. E siz de uygun görürseniz hemen nişan tarihini belirleyelim. Evet. Hemen hemen hemen şimdi olsun paşa babacığım. Hatta nikah bile kıyalım efendim. <gülüyor> Oğlum kızlar evet. adetdir kız tarafı biraz naz yapar. <gülüyor> Öyle mi? Aman paşa sıtır. yapmayın şey. Kim dolana ne olur? Ayaklı olursun paşa babacığım ne olur? Paşa bu Arap kadın da kim Paşa Baba? Ne korkunç şuna bakar mısın? Gece görsem Rüyam'a girer bu adam benim. Korkma Taci! Oğlum bizim Naciye Kalfa bu. Öyle Korkma mi? Korkma ya Naciye Kalfa. Ne o Naciye Kalfa? Yoksa sen kapıyı mı dinliyorsun? Bu ne cüret? Hayır Paşa Efendi Hazretleri. Ne kapı dinlemesi? Ben sizi dinliyorum. Bak bir de o yüz yüz espri yapıyor. Kalbim Abi, tutma Taci baba, oğlum. Baba yapma sen öylese kim ölür? Öyle, Aman kim Allah! Ama bu nasıl tadı? Bu nasıl Kalfa? Ulan hem kerimemi istediğime veririm sana ne? Aman be kime verirseniz verin Allah Allah. Ben burada. Evet, Nalan Tefrika Hanım'ın ayak oyunları sonucu Taci Efendi'ye verilmişti. O akşamın gecesinde Nalan'ın odasında Naciye Kalfay'la Nalan dertleşiyorlardır. Devamı gelecek bölümümüzde. Yazan Ömer Pekin, oynayanlar Ömer Pekin. İbrahim Karafatih Tıngır Serpil Pekin. Teknik yapım Ömer Pekin. Ah, dinleyin dinleyiciler.